Elhamdülillah. So inne el hayra hadise kelamullah ve hayra verdi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şer'ül umur muhtesetuha ve دَلَالَةٍ muhtesaten bid'a ve kullu bid'atun derare ve kullu derare tafinnar. Elhamdülillah. Şükris kamt yalnız Allah'a mahsustur. Ona hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerlerinden ve amellerimizin kötülüklerinden Allah'a ısınırız. Allah'ın hidayete erdirdiğini kimse saptıramaz. Onu saftırdığını da kimse doğru yola iletemez. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. O bir ve tektir. Onun ortağı yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onu kulu ve resulüdür. Bundan sonra Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Dinde sonradan ortaya çıkarılan her şey bidattir ve her bidat, dalalet, her dalalette ta ateştedir. Kardeşlerim, mealimizi okumaya devam ediyoruz. Bu akşam 17. sure olan İsra ile El-İsra ile devam edeceğiz inşallah. Önceki her soru sure başında olduğu gibi bu soru sure hakkında da kısa bir iki bilgi vermek isterim aydınlatıcı olma açısından. Umarım faydalı olur. Ee, Mekke'de nazil olmuş bir soru sure, El-İsra suresi. Ee, ancak 26, 32, 33 ve 57. ayetlerle 73 ila 80. ayetlerin Medine'de indiği konusunda rivayet bulunmaktadır. 111 ayettir toplamda. İsra kelimesi geceleyin yürümek manasına gelir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Miraç mucizesinin Mekke'den Kudüs'e kadar olan kısmı bu surede anlatıldığından sureye İsra adı verilmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Bir gece kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. O gerçekten işitendir, görendir. Biz Musaya kitabı verdik ve İsrailoğullarına benden başkasına dayanılmak güvenilen bir Rab edinmeyin diyerek bu kitabı bir hidayet rehberi kıldık. Ey Nuh ile birlikte gemide taşıdığımız kimselerin eski. Şunu bilin ki Nuh çok şükreden bir kulu idi. Biz kitapta İsrailoğullarına Sizler yeryüzünde iki defa fesat çıkaracaksınız ve azgınlık derecesinde bir kibre kapılacaksınız diye bildirdik. Bunlardan ilkinin zamanı gelince üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı gönderdik. Bunlar evlerin arasında dolaşarak sizi aradılar. Bu yerine getirilmiş bir vaat idi. Sonra onlara karşı size tekrar galibiyet ve zafer verdik. Servet ve oğullarla gücünüzü arttırdı. Sayınızı daha da çoğalttık. Eğer iyilik ederseniz kendinize etmiş, kötülük ederseniz de yine kendinize etmiş olursunuz. Artık diğer cezalandırma zamanı gelince yüzünüzü kara etsinler. Daha önce girdikleri gibi yine Mescid'e yani Süleyman Mabeti'ne girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi büsbütün takip etsinler. Belki Rabbiniz size merhamet eder. Fakat siz eğer yine fesatçılığa dönerseniz biz de sizi yine cezalandırırız. Biz cehennemi kafirler için bir hapishane yaptık. Şüphesiz ki bu Kur'an en doğru yolu iletir. İyi davranışlarda bulunan müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Ahirete inanmayanlara gelince onlar için de elemli bir azap hazırlamışızdır. İnsan hayrı istediği kadar şerri de ister. İnsan pek acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü birer ayet olarak yarattık. Nitekim Rabbinizin nimetlerini araştırmanız, ayrıca yılların sayı ve hesabını bilmeniz için gecenin karanlığını silip yerine eşyayı aydınlatan gündüzün aydınlığını getirdik. İşte biz her şeyi açık açık anlattık. Her insanın amelini veya kaderini boynuna bağladık. İnsan için kıyamet gününde açılmış olarak önüne konacak bir kitap çıkarırız. Kitabını oku. Bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin yeter. Kim hidayet yolunu seçerse bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur. Kim de doğruluktan saparsa kendi zararına satmış olur. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü üstlenmez. Biz, bir peygamber göndermedikçe, kimseye azap edecek değiliz. Bir, bir ülkeyi helak etmek istediğimizde, o ülkenin zenginlik sebebiyle şımarmış elebaşlarına iyilikleri emrederiz. Buna rağmen onlar orada kötülük işlerler. Böylece o ülke helaka müstahak olur. Biz de orayı darmadağın ederiz. Nuh'tan sonraki nesillerden, Nicelerini helak ettik. Kullarının günahlarını bilen ve gören olarak Rabbin yeterlidir. Her kim bu çarçabuk geçen dünyayı dilerse ona yani dilediğimiz kimseye dilediğimiz kadarını dünyada hemen verir sonra da onu kınanmış ve kovulmuş olarak gireceği cehenneme sokarız. Kim de ahireti diler ve bir mümin olarak ona yarışır ve bir çabayla çalışırsa işte bunların çalışmaları makbuldur. Hepsine, onlara da bunlara da yani dünyayı isteyenlere de ahireti isteyenlere de Rabbinin ihsanından istediklerini veririz. Rabbinin ihsanı kısıtlanmış değildir. Baksana biz insanların kimini kiminden nasıl üstün kılmışızdır. Elbette ki ahiret derece ve üstünlük farkları bakımından daha büyüktür. Allah ile birlikte bir ilah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 Onları esirgeyerek alçak gönüllülükle üzerlerine kanatkar. Ve Rabbim, küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirilmişlerse sen de şimdi onlara öyle rahmet et diyerek dua et. Rabbiniz sizin kalplerinizdekini çok iyi bilir. Eğer siz iyi olursanız şunu bilin ki Allah kötülükten yüz çevirerek tövbeye yönelenleri son derece bağışlayıcıdır. Bir de akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Zira böylesine saçıp savuranlar şeytanın dostlarıdır. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür. Eğer Rabbinden umduğun yani beklemek üzerinde olduğun bir rahmet için onların yüzerlerine bakamıyorsan hiç olmazsa kendilerine gönül alıcı bir söz söyle. Eli sıkı olma, büsbütün eli açık doğurma, sonra kınanır, Kaybettiklerin ettiklerinin hasretini çeker durursun. Rabbin rızkı dilediğine verir. Dilediğine daraltır. Şüphesiz ki o kullarından haberdardır. Onları çok iyi görür. Geçim endişesiyle çocuklarınızın canına kıymayın. Biz onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir suçtur. Zinaya yaklaşmayın. Zira... O, bir hayalsızlıktır ve çok kötü veriyordur. Haklı bir sebep olmadıkça, Allah'ın muhterem kıldığı cana kıymayın. Bir kimse zulmen öldürülürse, onun velisine hakkını alması için yetki verdik. Ancak bu veli de kısasta ileri gitmesin. Zaten kendisine bu yetki verilmekle o alacağını almıştır. Yetimin malına, rüştüne erinceye kadar ancak güzel bir niyetle yaklaşın. Verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluğu gerektirir. Ölçtüğünüz zaman tas tamamı ölçün ve doğru terazi ile tartın. Bu hem daha iyidir hem de neticesi bakımından daha güzeldir. Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşmek. Çünkü kulak, göz ve gönül bunların hepsi ondan sorumludur. yüzünde böbürlenerek dolaşma. Çünkü sen ağırlık ve azametinle ne yeri yaratabilir, özür dilerim ne yere yarabilir ne de dağlarla ululuk yarışına girebilirsin. Bütün bu sayılanların kötü olanları Rabbin nezdinde sevimsizdir. İşte bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetleridir. Allah ile birlikte başka bir ilah edinme. sonra kınanmış ve Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmış olarak cehenneme atılırsın. Ey müşrikler! Rabbiniz erkek çocukları sizin için ayırdı da kendisi meleklerden kız çocuklar mı edindi? Gerçekten siz vevali çok büyük bir söz söylüyorsunuz. Biz onların akıllarını başlarına toplamaları için bu Kur'an'da çeşitli ikaz ve ihtarları türlü şekillerde tekrar ettik. Fakat bu, onlara daha da kaçıp uzaklaşmaktan başka bir şey sağlanıyor. De ki, eğer söyledikleri gibi Allah ile birlikte başka ilahlar da bulunsaydı, o takdirde bu ilahlar, arşın sahibi olan Allah'a ulaşmak için çareler arayacaktı. Allah, onların söyledikleri şeylerden münezzehtir. Son derece yücedir ve uludur. Yedi gök, yer ve bunların arasında bulunan herkes onu tesbih eder. Onu övgü ve tesbih ile huzur Onu övgüyle tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ne var ki siz onların tesbihini anlayamazsınız. O halimdir, bağışlayıcıdır. Biz Kur'an okunduğu zaman seninle ahirete inanmayanların arasına gizleyici bir örtü çekeriz. Ayrıca onu anlamamaları için kalplerine bir kapalılık ve kulaklarına bir ağırlık veririz. Sen de Kur'an'da Rabbinin birliğini yad ettiğinde onlar canları sıkılmış bir şekilde gerisin geriye dönüp giderler. Biz onların seni dinlerken ne maksatla dinlediklerini, Kendi aralarında fısıldaşırlarken de o zalimlerin, siz büyülenmiş bir adamdan başkasına uymuyorsunuz dediklerini çok iyi biliriz. Baksana senin için ne türlü benzetmeler yaptılar. O yüzden öyle bir saptılar ki artık doğru yolu bulamayacaklar. Bir de onlar dediler ki, sahi biz bir kemik yığını ve kokuşmuş bir toprak olmuş iken yepyeni bir hirkatle dirileceğiz öyle mi? De ki, ister taş olun, ister demir, ister de aklınıza yeniden dirilmesi imkansız gibi görünen herhangi bir yaratık. Bunlar, Allah'ın sizi yeniden diriltmesine güçleştirmez. Diyecekler ki, bizi tekrar hayata kim döndürecek? De ki, sizi ilk kez yaratan. Bunun üzerine onlar sana alaylı bir tazda bakışlarını sallayacak ve ne zamanmış o diyecekler. De ki, yakın olsa gerek. Allah sizi çağıracağı gün kendisine hamd ederek çağrısına uyasınız ve dirinmeden önceki halinizde çok az kaldığınızı sanırsınız. Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Sonra şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır. Rabbini sizi en iyi bilendir. Dilerse size merhamet eder. Dilerse sizi cezalandırır. Biz Seni onların üstüne bir vekil olarak göndermedik. Rabbin göklerde ve yerde olan herkesi en iyi bilendir. Gerçekten biz peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Davud'a da zebur'u verdik. Resulüm de ki Allah'ı bırakıp da ilah olduğunu ileri sürdüklerinize yalvarın. Ne var ki onlar sizin sıkıntınızı ne uzaklaştırabilir ne de değiştirebilirler. Onların yalvardıkları bu varlıklar Rab'lerine hangisi daha yakın olacak diye vesile ararlar. Onun rahmetini umarlar ve azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı sakınılacak bir azaptır. Ne kadar ülke varsa hepsini kıyamet gününden önce ya helak edecek veya en çetin bir şekilde azaplandıracağız. Bu kitapta yani levh-i mahfusta yazılıdır. Bizi Ayetler mucizeler ayetler yani mucizeler göndermekten alıkoyan tek şey öncekilerin bu ayetleri yalanlamış olmasıdır. Nitekim Semud kavmine açık bir mucize olmak üzere bir dişi deve vermiştik. Onlar ise bu deveyi boğazladılar ve bu yüzden zalim oldular. Oysa biz ayetleri ancak korkutmak için göndeririz. Hani sana Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır demiştik. Sana gösterdiğimiz o görüntüleri ve Kur'an'da lanetlenen ağacı ancak insanları sınamak için meydana getirdik. Biz onları korkuturuz da bu onlara büyük bir azgınlıktan başka bir şey sağlamaz. Meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblisin dışında hepsi secde ettiler. İblis ben dedi, çamurdan yarattığın bir kimseye mi secde ederim? Dedi ki, Şu benden üstün kıldığına bir bak. Yemin ederim ki eğer beni kıyamete kadar yaşatırsan pek azı dışında onun neslini kendime bağlayacağım. Allah buyurdu git. Onlardan kim sana uyarsa iyi bilin ki hepinizin cezası cehennemdir. Tam bir ceza. Onlardan gücünün yettiği kimseleri davetinle şaşırt. Süvarilerinle yayalarınla onları yaygaraya boğul. mallarına evlatlarına ortak ol. Kendilerini vaatlerde bulun. Şeytan, insanlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez. Şurası muhakkak ki, benim ihlaslı kullarım üzerinde senin hiçbir ağırlığın olmayacaktır. Onları koruyucu olarak Rabbin yeter. Kullarım, Rabbiniz lütfuna nail olmanız için denizde gemileri sizin için yüzdürendir. Doğrusu o, sizin için çok merhametlidir. Denizde başınıza bir musibet geldiğinde, ondan başka bütün yanvardıklarınız kaybolup gider. O, sizi kurtarıp karaya çıkardığında yine eski halinize dönersiniz. İnsanoğlu çok nankördür. Onun sizi karı tarafında, yerin dibine geçirmeyeceğinden yahut başınıza taş yağdırmayacağından emin misiniz? sonra kendinize bir koruyucu da bulamazsınız, yahut onun sizi bir kez daha oraya yani denize gönderip üzerinize bir kasırga yollayarak, inkar etmiş olmanız sebebiyle size bu emin misiniz, sonra bundan dolayı kendinize intikamınızı almak için bizi arayıp soracak bir destekçi de bulamazsınız. Biz hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. onları çeşitli nakil vasıtalarıyla karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik. Yine onları yarattıklarımızın birçoğundan cidden üstün kıldık. Her insan topluluğunu önderleriyle birlikte çağıracağımız o günde kimlerin amel defteri sağından verilirse onlar en küçük bir haksızlığa uğramamış olarak amel defterlerini alacaklardır. Bu dünyada kör olan kimse ahirette de kördür. Üstelik iyice yolunu şaşırmıştır. Müşrikler sana vahyettiğimizden başka bir şeyi yalan yere bize isnat etmen için seni neredeyse sana vahyettiğimizden saptıracaklar ve ancak o takdirde seni candan dost kabul edeceklerdi. Eğer seni sebehatkar kılmasaydık gerçekten neredeyse onlara birazcık mail edecektin. O zaman hiç şüphesiz sana hayatın ve ölümün sıkıntılarını kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı kendin için bir yardımcı da bulamazsın. Yine onlar seni yurdundan çıkarmak için neredeyse dünyayı başına dar edecekler. O takdirde senin ardından kendileri de fazla kalamazlar. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler hakkındaki kanun da budur. Bizim kanunumuzda hiçbir değişiklik bulamazsın. Gündüzün güneş dönüp gecenin karanlığı bastırıncaya kadar belirli vakitlerde namaz kıl. Bir de sabah namazını çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir kısmında uyanarak sana mahsus bir nafile olmak üzere namaz kıl. Böylece Rabbinin seni övgüye değer bir makama göndereceğini umabilirsin. Ve şöyle niyaz et. Rabbim, gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla. Çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağlar. Bana tarafından hakkıyla yardım edici bir kuvvet var. Yine de ki, hak geldi batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa ve rahmettir. Zalimlerin ise yalnızca ziyanını arttırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman bizden yüz çevirip yan çizer. Ona bir zarar ziyan dokunacak olsa iyice karamsarlığa düşer. De ki, herkes kendi aç ve meşrebine göre iş yapar. Bu durumda kimin doğru bir yol tuttuğunu Rabbiniz en iyi bilendir. Sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki, ruh Rabbimin emrindedir. size ancak az bir bilgi verilmiştir. Hakikaten biz dilersek sana ettiğimizi ortadan kaldırırız. Sonra bu durumda sen de bize karşı hiçbir koruyucu bulamazsın. Ancak Rabbinin rahmeti sayesinde Kur'an baki kalmıştır. Çünkü onun sana lütufkârlığı çok büyüktür. De ki, Andolsun bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak üzere, İnsü cin bir araya gelseler, birbirlerine destek de olsalar onun benzerini ortaya getiremezler. Muhakkak ki biz bu Kur'an'da insanları her türlü misali çeşitli şekillerde anlattık. Yine de insanların çoğu inkarcılıktan başkasını kabullenmediler. Onlar sen dediler, bizim için yerden bir kaynak fışkırtmadıkça sana asla inanmayacağız. Veya, Senin bir hurma bahçen ve üzüm bağın olmalı. Öyle ki içlerinden gürül gürül ırmaklar akıtmalısın. Yahut iddia ettiğin gibi üzerimize gökten parçalar yağdırmalısın. Veya Allah'ı ve melekleri gözümüzün önüne getirmelisin. Yahut da altından bir evin olmalı. Ya da göğe çıkmalısın. Bize okuyacağımız bir kitap indirmediğin sürece göğe çıktığına da asla inanmıyız. deki ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben sadece beşer bir elçiyim. Zaten kendilerine hidayet rehberi geldiğinde insanların buna inanmamalarını, özür dilerim insanların buna inanmalarını sırf Allah peygamber olarak bir beşeri mi gönderdi demeleri engellemiştir. Şunu söyle, eğer yeryüzünde gezip dolaşan melekler olsaydı elbette onlara gökten peygamber olarak bir melek indirirdik. De ki, benimle sizin aranızda gerçek şahit olarak Allah kâfidir. Zira o kullarını hakikaten bilip görmektedir. Allah kime hidayet verirse işte doğru yolu bulan odur. Kimi de hidayetten uzak tutarsa artık onlara Allah'tan başka dostlar bulamazsın. Kıyamet gününde onları kör, dilsiz ve sahır bir halde yüzük oyun haş veririz. Onların varacağı ve kalacağı yer cehennemdir ki, ateşi yavaşladıkça onun alevini artırırız. Cezaları işte budur. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar etmişler ve sahi bizler bir kemik yığını ve kokuşmuş bir toprak olduktan sonra yeni bir yaratılışla diriltilmiş mi olacağız diye e söylenmişlerdi. Düşünmediler mi ki? Gökleri ve, yeri, gökleri ve yeri yaratmış olan Allah, kendilerinin bir benzerini yaratmaya da kadirdir. Allah onlar için bir vade ta takdir etti. Bunda şüphe yoktur. Ama zalimler, inkarcılıktan başkasını kabullenmediler. De ki, Rabbimin rahmet hazinesine eğer siz sahip olsaydınız, harcanın korkusuyla kıstıkça kısardınız. İnsanoğlu pek de eli sıkılır. Andolsun biz Musa'ya açık açık dokuz ayet verdik. Haydi İsrailoğullarına sor. Musa'ya, Musa onlara geldiğinde, Firavun ona, ey Musa dedi, senin büyülenmiş olduğunu sanıyorum. Musa Firavun'a, pekala biliyorsun ki dedi, bunları birer ibret olmak üzere ancak göklerin ve yerin Rabbin dedi. Ey Firavun, ben de senin hakikaten mahvolduğunu sanıyorum. Derken Firavun onları ülkede, ülkesinden çıkarmak istedi, bu yüzden biz onu ve mahiyetindekilerin hepsini denizde boğduk. Arkasından da İsrailoğullarına o topraklarda oturun, ahiret vardı. adeti edince hepinizi toplayıp bir araya getireceğiz dedik. Biz Kur'an'ı hak olarak indirdik, o da hakkı getirdi. seni de ancak müjdelici ve uyarıcı olarak gönderdik. Biz onu, Kur'an olarak insanlara dura dura okuyasın diye ayet ayet sure sure ayırdık ve onu peyler pey indirdik. De ki, siz ona ister inanın, ister inanmayın. Şu bir gerçek ki, bundan önce kendilerine ilim verilen kimselere o Kur'an okununca derhal yüzüstü secdeye kapanırlar. Ve derlerdi ki, Rabbimizi tesbih ederiz. Rabbimizin vaadi mutlaka yerine getirilir. Ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Kur'an okumak onların saygılarını artırır. De ki, ister Allah deyin ister Rahman deyin. Hangisini derseniz odur. Çünkü en güzel isimler ona hastır. Namazında yüksek sesle okuma. Ona sesini fazla da kısma. İkisinin arası bir yol çocuk edinmeyen hakimiyette ortağı bulunmayan acizlikten ötürü bir dosta da ihtiyacı olmayan Allah'a hamdelerinde de ve tekfir getirerek tekfir getirerek onun şanına yücelt. Allah kolaylıklar. Estağfurullah elhamdülillah. Evet kardeşlerim ee...